Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.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 Ve yansıra keallahu nasran azizah. Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. Hüvellezi enzela s-sakînete fî qulûbil mu'minîn. Enzela s-sakînete fî qulûbil mu'minîn. Liyezdâdu îmâlem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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا أظيما اللهم <سؤال>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 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللّٰهِ ضَنَّ السَّوُّ Öte yandan Allah hakkında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 <Sessizlik> <Sessizlik> Sana biat edenler gerçekte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 يَغْفِرُ <Gülüyor> لِمَنْ Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. أفى وإحسانه بولد سر يقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 ومن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا يَتَوَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا Gazaya katılmama konusunda, amaya sorumluluk yok, topala sorumluluk yok, hastaya sorumluluk yoktur. kim,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 tam hüküm ve hikmet sahibidir. Wa'adakumullah maganim katiren ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyen nasan ankum wa kaffa aydiyen nasan ankum li takuna ayatan lil mu'minina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 Onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görür. HUMUL LEZİNE KEFERUN VE SADDUKUM ANİL MESCİDİL HARAMI VEL HEDİYE MAKUFEN EN YABLUĞA MAHİLLAH VELAULA RİJALUM MUHMINUNA VE NİSAĞUM İnkar'da ısrar تَعْلَمُوهُمْ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 فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ tasubu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 Allah <gülüyor> Allah elçisinin rüyasını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 <gülüyor> Bütün dinlere üstün kılmak için Resulü'nü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter.